ee, ümmetimizi konuşalım. Ümmetin e, hani parçaları manasına gelen e, oluşumları yani diyelim ki cemaat, tarikat, teşkilat, mezhep, parti, kavim, e, millet yani yani sonuçta e, Hazreti Muhammed sallallahu Sondanma aleyhi ve sellem. Peygamberimiz ve onun ümmeti. İslam dediğimizde bir havuza akmak gerekiyor. Ana aidiyetimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığımız. Müslüman olmak onunla birebir. Ve içimizde o aidiyeti hep diri tutmak gerekiyor. Siz Ama bütün bu, bunlar için bir, bir saat düşünmüyorsunuz değil mi hocam? Yani yapabildiğimiz kadar. Daha önce de bu meseleleri farklı sohbetlerimizde konuştuk ama şimdi daha farklı bir boyutunu belki konuşmak lazım. Yani ümmet bütünlüğü dediğimiz, aradığımız bir şey var. Ümmet şuuru dediğimiz bir şey var. Ümmet hassasiyeti dediğimiz bir şey var. Ama insanlar belki daha dar alanlarda da bir takım e, hizmet birimleri oluşturabilirler. Yani ümmete akan e, değil mi? Ümmete doğru yürüyen, ümmetin bütünlüğünü besleyen oluşumlar. Bunun adına cemaatler diyebiliriz, tarikatler, mezhep mensubiyeti, kavimler diyebiliriz. Değil mi? Bir, yani kabileler diyebiliriz. Yani insanlar farklı Birimler oluşturuyorlar. Ee, ve yani sonuçta eğer hedef, yürüyüş, ümmete doğru ise böyle oluşumlar da hayatın bir zarureti. Oralarda neler görüyorsunuz? Yani e, bir kere bu e, mesela ümmet olsun ama başka hiçbir birim olmasın tarzında bir yaklaşım ya da ee, ümmet olacak, ee, böyle hizmet birimleri de olacak, oradaki doğru ilişki de şöyle olacak diye bir çerçeve üzerinde durulabilir mi? Böyle bir, işte bir saat olmasa bile işte olabildiği kadar yapalım inşallah. Buyurunuz. Ümmeti konuşacağız inşallah ama yeni yeni e, dillendirilen bir kelimeye, İtiraz ederek başlamak istiyorum. Ümmetçi diye bir kavramı kabul edemeyiz biz. Bu bir fırkalaşma çeşidi ümmetçilik. Biz camide namaz kılıyoruz ama camici değiliz. Yani bir tür de zaten suçlama gibi e, gündeme geliyor. O. Yani, yani bir... bunu e, hem suçlananlar açısından itirazımız var bunu, hem böyle bir benimseme de yok bizde. Evet. Yani örnek inşallahın anlaşılır. Biz camici değiliz. Camide kulluğumuzun Namaz olan, yani. Yani Namazcı da değiliz, oruççu da değiliz. Evet. Biri bizi sadece oruççu gördüğünde ne yapıyorsun? Ben hacca da giderim, evet. namazda kılarım diyoruz. Ümmetçilik bir itham seviyesidir ve çok basit bir yerde turma düzeyidir. Biz ümmetten bir parçayız. Yani ümmet bizim hayatımızın yansımasıdır nasıl namaz için camideyiz ama evde de yaşıyoruz. Evde aslında şöyle bir şey mi var hocam? Yani ümmet şuuru taşıyan insanlara ya yani ümmetin meseleleriyle ilgilenen insanlara dışarıdan ümmetçi diye bir suçlama yöneltiliyor. Böyle durumlarda yani o ümmetçiliği bir sanki suç gibi bir ...çok kötü bir şeymiş gibi... ...törör gibi bir şey... ...görür yani gibi öyle. bir suçlama var... ...öyle bir durumda... ...sanki ya tamam ben... ...ümmetin bütün meselelerini dert ediniyorum... ...diyebilmek gerekiyor... ...değil mi yani... ...şimdi ümmete yanaşmayı zorlaştırmak için... ...böyle bir yafta evet, getiriyorlar... Yaf. ...yani kimse ümmet konusunu... ...gündeme almasın diye... Mesela cihat konuşulduğu zaman da... ...cihatçı... Törü, yani ...cihatçı diyor... E, terörle eşleştiriyor seni. Cihadist diye hocam. Yani, şeyde böyle kalıp da koymuş. Kalıp buna. da koymuş. E, sonunda tabi e, cihadı konuşmaya ürken, evet. cihadı o cihadla ilgili ayetleri okumaya ürken bir mantık oluşuyor. E, mesela e, sakalda sünnettir diye titizlik gösterdin mi? Bunu da işte filan örgüte benziyorsun diyor. Sakaldan evet. soğutuyor. Biz düşmanımızın Bize getirdiği yaftaları Bizim için Uygun gördüğü vasıfları Niye gündemimize alalım ki evet. Yani biz Allahu Teala'nın Kitabında Peygamber Aleyhisselam'ın Sünnetinde bu ümmetimizin Büyük ümmetimizin uzun soluklu Hayatında oluşmuş olan Kavramlarımıza sahip çıkarız Yani Bu Kur'an-ı Kerim bu sizin Ümmetinizdir diyor dolayısıyla biz Kur'an'ın ismini koyduğu bir oluşumun evet. içindeyiz. Ümmeti Muhammediz, sallallahu küm aleyhi ve sellem. Çünkü ümmetin, bir ümmetiz. Evet. Ee, ama ümmetçilik, yani Müslümanların içinde ya da Müslümanların yaşadığı toplumda bir oluşum, bir e, yapılaşmanın adı gibi kullanılan ümmetçilik değil maksadımız. Evet. Allahu teala'nın Bizde görmeyi murat ettiği yapının adına ümmet diyoruz. Ve ümmetçi olduğumuz için değil, ümmetten bir parça olduğumuz için bu ümmetimizi savunuyoruz. Ümmet ortada kalsın diyoruz. Bu yapı ümmetçi olduğu zaman, Türk olmayı, Kürt olmayı, Farisi olmayı, Afgan olmayı, işte Hind olmayı, Arap olmayı, Arap olmayı e, parçalanma olarak görüyor. Halbuki ümmeti Muhammed dediğimiz zaman aynı kelimeleri Arap, Kürt, Afgani... Farisi, Hindi böyle bunların hepsini tutuyoruz bu sefer parçası haline getiriyoruz. Ümmeti Muhammed bir ırk değildir. Evet. Ümmeti Muhammed bir örgütün adı değildir. Ümmeti Muhammed bir işte ticaret odası gibi sonradan oluşmuş bir oluşumun adı değildir. Ümmeti Muhammed la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ekseninde iman ekseni olarak bunu görüp bu eksende bir araya gelen ırklardan etnik yapılardan üst kimlik deniyor oluşmuştur. Evet tam o üst kimlik oturuyor. Evet. Üst kimliğimiz ama bu üst kimliğimiz Kureyş'ten olmayı ayıp konusu görmüyor. Türk olmayı ayıp konusu görmüyor. Kürt olmayı ayıp konusu görmüyor. Çeçen olmayı ayıp konusu görmüyor. Fazilet de görmüyor. Evet. Şöyle bir şey var hocam. Yani bir dönem ee... Yani ümmet e, kapsamı içinde bir takım problemler yaşandığı için e, ümmet karşıtı daha hani ulusalcı diye nitelenen milliyetçi diye nitelenen akımlar gelişti ülkelerde bu tarz akımlar gelişti e, ümmette sorunlar var o alana girdiğinizde sorunların içine giriyorsunuz e, dolayısıyla kendi ...işte ülkenizi düşünün, kendi milletinizi düşünün tarzında bir anlayış. Bizde daha çok bu mesela... Yo, her yerde var hocam. Her yerde de olabilir. Yani, Araplarda bizde de, daha çok ara, var. Bizde de yani şöyle bir şey... ...hani Türk milleti yani Osmanlı döneminde bütün ümmetin şemsiyesi gibi... ...muhafızı gibi, koruyucusu gibi bir rol üstlendiği için... ...bundan bedel ödediğimiz farz ediliyor ve işte karşıt bir ideoloji gelişiyor ulusalcılık böyle bir şey ben şöyle düşünüyorum mesela ümmet beraberliği diyelim İslam konferansı oradan bir esinti taşıyan ümmet beraberliği bize güç taşıdığında onu seviyoruz değil mi elbette bize diyelim ki Para yardımı yapsa ekonomimizi düzeltmemiz için İslam, ticari zemin hazırlasa. Ticari zemin hazırlasa onu seviyoruz. Ama o büyük aidiyeti de görmezden geliyoruz gibi bir şey yani. Yani hocam şimdi marketler zincirinin sahibi olunca çok işçi çalıştırıyorsun. Evet. Çok sorun oluyor küçük bir bakkal olsun benim olsun demek gibi bir şey bu. Evet, evet. Ama küçük bakkalsan sen öbür market zilsilesi seni çökertiyor bu sefer. Evet. Yani benim olsun küçük bakkal olsun anlayışı ne kadar... E, ticari ise bu da o kadar doğru mesela Amerikan ümmeti <gülüyor> yani öyle bir internasyonal oluşturmaya çalışıyor Amerika ya da Avrupa Birliği ümmeti ya da Rusya mesela değil mi eskiden Sovyetler Birliği kendine has yani bir uluslar üstü milletler kavimler üstü bir güç oluşturmaya çalışıyorlar bu bizde aslında İslam'da yani iman ekseninde var ama onu görmezden geliyor. Çok e, süfli şeyler üzerinden onlar bunu yapıyorlar. Tabii, tabii. Para üzerinden, petrol üzerinden, e, harita üzerinden yapıyorlar. E, Ümmeti Muhammed ise e, Allah Teala ile bağlı, imanla ilgili büyük bir değer üzerinden oluşmuş ve bu oluşumu Allah'ın himayesinde olan bir e, yapı. Dolayısıyla Onlarınki hayal bizimki realite bir defa. Evet. Yani Avrupa Birliği ha dağıldı ha dağılacak şu anda mesela. Evet, evet. Bütün maddi menfaatlerine rağmen bir arada duramadılar. Ama elhamdülillah ümmeti Muhammed yani tarih çıldırtacak kadar vahşi saldırılara rağmen hala ayakta. Ümmet olarak ayakta. Evet. Bu ümmetliği haçta görebiliriz. Hindistan'da bir müminden bize bir selam geldiğinde görebiliriz. Yani Ümmeti Muhammed e, kavramı bugün e, adı bile bulunmuyor olması lazım. Şu son 200 senelik işkencelere ve evet, evet. baskılara bakıldığında yani, evet. adeta uzay yağmur yerine bomba yağdırıyor Ümmeti Muhammed'in topraklarına. Buna rağmen elhamdülillah ümmet kelimesini bilerek ve bilmeyerek bütün insanlar kullanıyorlar. Çünkü Kur'an'da geçen bir kavram bu. Kur'an kalkmadıkça, namaz kalkmayacağı gibi Kur'an unutturulmadıkça ümmette unutturulamayacak. Yani, Ama hı. birileri e, bu ümmetten olmanın hazzını, kıyamet günü yaşayamayacaklar. Yani, Ümmetin hı. yanında duramadıkları için yaşayamayacaklar. Yaşayamadıkları için de e, belki cennete de e, girme olsa... ...yani cennetteki derece farkı itibariyle... ...ümmet... ...yükünü taşımaya hazır müminler... ...ümmeti ayakta tutan... ...Ömer bin Hattab radıyallahu anh... ...neredeyse onun yanında olacaklar... Evet. ...yani iman dışıdır... ...sözünü kullanmak istemiyorum... ...ümmete düşman olmak... ...yani gavurluktur demek istemiyorum... ...çünkü... Cehaleten yapılıyor bu. Evet. Yani İslam'a düşmanlık olsun diye ümmete düşmanlık yapmıyor bu topraktakiler. Evet Avrupa, Amerika ümmet düşmanlığını bize aşılarken aslında Allah'a düşmanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanı onlar. Dolayısıyla ümmeti Muhammed kelimesinin Muhammed'in etrafındaki insanlar anlamına geldiği için düşmanlığını yapıyorlar. Fakat bizdekilerin... Bu kastı yok diye Düşünün. iyi düşünmek istiyorum. Düşünüzden. Evet. Yani böyle düşünmek istiyorum. Çünkü bu arada Cuma namazına gittiğini de görüyorum. Evet. Yani hem Cuma namazı hem Muhammed aleyhisselamın etrafında toplanmak e, nasıl zıt şeyler olabilir? Diyorum iyi düşünmek istiyorum. Çünkü imanla tehdit, ölümle tehdit gibi bir şey. Şu tarz şeyler de var mı hocam? Yani diyelim ki bir İslam ülkesinden farklı bir İslam ülkesinden e, sizin ülkenize yönelik yani vatan duygusu var ya yani diyelim Araplarda Osmanlı karşıtlığı oluyor bir kısım ya da en az Arapların aydınlarında yani ya da Türkiye'de oldu oluyor değil oldu e, oldu yani Türkiye'de mesela Arap karşıtlığı oluyor bilmem. İşte İran'da bilmem ne karşıtlığı oluyor. İran'da herkese karışıklık oluyor. Gibi yani o bu bu şeyler de ya ümmet varsa ümmet şuuru varsa bunlar ne gibi bir kafa karışıklığına. Kafa karışıklığına yoktu. gerek yok neden? Ya ümmet şuuru olmadığı için zaten bunlar oluyor evet. bir bir de bir gerçek var yani aynı annenin babanın çocukları birbirine silah doğrultmuyor mu? Evet. Yani on kişilik bir ailede. Abi kardeş birbirine silah doğrultuyor. Yeah. E, miras kavgasından dolayı abla mahkemeye veriyor. Yani biz bir aileyiz. Ümmet ailesiyiz. Ailemizin büyük abisiyle küçük abisi arasında kavga olması... ...bir evi yansıtan aile düzeyinde büyük bir yapımız varsa bizim... ...milyarlık bir aileysek... ...bunun polisiye tedbir gerektiren e, e, boyutta... ...sorunları olması kadar... ...tabii bir şey yok ki... Evet. ...yani e, peygamber efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellem... E, ...sanal bir dünyada... ...bize ümmetlik vaat etmedi ki... ...peygamber efendimizin... ...aleyhisselamın sağlığında da bu sorun oldu... ...çünkü aile yüz bin kişi oldu... ...yüz bin kişilik bir ailede... ...sorun olmayacak da ne olacak... ...yani biz namaz kılıyoruz diye... ...oruç tutuyoruz diye... ...senede bir defa haçta buluşuyoruz diye... İçimizdeki para hırsı, içimizdeki toprak hırsı, birbirimize karşı haset duygularımız sıfırlanmıyor hiçbir zaman. Evet, Eusuf Hazretiç bir ara. Yani Efendimizin gözü önünde Aleyhisselatü evet. Bu neyi gösteriyor? Ümmeti Muhammediz, insan toplumuyuz. Evet. İnsanız biz. İnsan olduğumuz için de bir evdeki ne varsa sorun olarak o ...bizim insan toplumumuz olan... ...ümmetimiz içinde olabilir... ...olmasına prim verme manasında... ...değil bu sözlerim... ...yani o çok iyi oluyor böyle olacak diye değil... ...bu olabilir... ...çünkü hayat yaşıyoruz... ...hayatın yazı var... ...kışı var, baharı var... ...yağmuru var, karı var... ...depremi var... Hayat ...bu ise eğer bu hayatı yaşayan... ...ümmeti Muhammed'in de... ...bu tip sorunları olması kadar... ...doğal bir şey yok bu sorunlara kilitlenip dini feda etmekte sorun var burada şöyle bir soru da akla gelebilir hocam yani ümmet şuuru olmasa ne olur ki yani ferdi bir müslümanlık olsun ya da ülke ülke müslümanlık olsun bu ümmet... nereye götürür biliyor musunuz <gülüyor> Kur'an'ı Türkçeleştirmeye götürür ezanı evet. Türkçeleştirmeye götürür evet. ezanı İran diliyle Farsça okumaya götürür adamın biri Malezya'ya gitmiş. Orada bir ezan duymuş. Aa, burada da bizim dilimizde okuyorlar ezanı <gülüyor> Bu işte ümmet şuuru. ümmet şuuru. Bu ümmet şuuru. Evet. Ama eğer işte önce mesela bizde Turancılık vesaire bir isimle bu bahsettiğimiz akımlar başlayınca iktidarı ele geçirdiklerinde ezanı susturdular. Evet. Kur'an-ı Kerim'e yasak getirdiler. Ee, i̇şte Kabe Araplara kalsın dediler. Kabe, yani taksimat başlıyor bu sefer. Kabe Arap'ın olsun. Sanırım. Ümmet olunca Kur'an paydamız oluyor, ortak paydamız oluyor. Evet. Ezan ortak paydamız oluyor. Oruç, hac ortak paydamız oluyor. Niye senelerce e, o akım iktidara geldiğinde hacca gitmek yasaklandı? Çünkü hac Arapların turizmi. Biz Konya'ya gideriz. Mevlana'ya gideriz gibi bir fitne ...ortaya çıkardılar, şaka değil... ...20 sene tuttu bu hocam... Evet. ...etkileri de hala devam ediyor... ...80 sene olduğu halde... ...yani etkisinin sıfırlandığını... ...söyleyebilir miyiz o o akımın... Doğru. ...yani zihniyet... ...işliyor bir yerlere... ...yani evet. e, hala Türkiye'nin belli... ...kesimlerinde... E, ...yani... ...mıntıka ismi zikretmemize gerek yok... ...o akım... ...güçlü hala... Evet. Yani iktidar oluyorsun, Türkiye'yi yönetiyorsun. O bölgeye tesir edemiyorsun. Güçlü yatırım yapılmış o bölgeye. Dolayısıyla fitnesi şeytanın bir çıktığında bir daha kolay kolay gitmiyor. Şeytan hiçbir şeyi sıfırlamıyor. Bekliyor, yatırım yapıyor 10 sene sonra, 50 sene sonra, 300 sene sonra bir daha çıkarıyor. Bu sebeple ümmet gittiğinde ümmetle ancak şeytana karşı büyük bir yatırım olarak ayakta tutulabilen Kur'an gider. Evet. Ezan gider namaz gider Allah gider onun yerine Şu tanrı bu tanrı gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş Arapların abisi olur evet. Halbuki biz ırkları inkar etmeden Etnik yapılara dokunmadan Bir üst yapı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında Toplanmıştık Selman benimdir demişti evet, Arap evet, olmadığı evet. halde Suheyb benimdir demişti Rum olduğu halde evet. Yani insanlık öne çıkamaz bu sefer. İnsanlığın alt birimlerinden biri öne çıkar. Türklük öne çıkar. Araplık öne çıkar. Afganilik öne çıkar. Çerkezlik öne çıkar. Veya da işte Zerduşt olmak gibi basit başka bir şey öne çıkar. Yani bütün bunların ortada putlaşmadan bu etnik yapıların, diğer oluşumların... Put haline getirilmeden tapınılan bir güç haline getirilmeden en üst seviyede İslam'ın şemsiyi olduğu bir zeminde kalmaları gerekiyor. Şemsiyi kaldırdık mı bunlardan birini şemsiye olarak kullanacağız o zaman. Evet. Bunlardan birini şemsiye olarak kullandık mı e, ne fark olacak şu fark olacak. İslam dediğimiz zaman bir buçuk milyarı bugünkü rakamlarla konuşuyoruz bir buçuk milyarı bir arada tutmuş oluyoruz. Karşısında işte iki milyarlık bir Hristiyan oluyor, bir milyarlık işte hiç dini olmayan biri oluyor, bir milyarlık Hindu dinlerinden olanlar oluyor. Ama en fazla 10 kesimde bitiyor bunlar. İslamı kaldırdığımız zaman 100-200 kesime dönmüş oluruz. Mesela İslamı kaldıralım, Türkiye örnek verelim ne kadar istatistik devlete aittir bilmiyorum. 27 etnik yapı varmış Türkiye'de. Evet. Yani rakamı net bilmiyorum. Olsun 30, olsun 20. Az bir şey mi bu? Hatta daha yüksek deniyor. 56 falan. E tabii mesela biz doğuda yaşayan herkedi Kürt ırkından diyoruz. Halbuki onların da kendilerine göre daha farklı yani milliyetçiliğin yapıları. Milliyetçiliğin şeyinden bahsetme mesela milliyetçilik deniyor hocam. Yani biz mesela Türkiye'de ...Türklüğü üst kimlik olarak... E, ...devlet öyle görmek istiyor... ...yani bir kavmin ismi değil... ...bir daha üst çatının ismi... ...onun altında... ...diğer Müslüman kavimler... ...gene orada bile... ...bir ortak bu, payda... ...bunu ortak payda bulamıyorsun... ...çünkü evet. İslam'ın dışında... ...neyi üst çatı yaparsan... ...bunun altını toplanan dersen... altta girmek istemeyen olacak... ...niye ben ha? üst çatı olmayayım... ...ben niye <gülüyor> üst çatı olmayayım... Ee, <gülüyor> Aksi takdirde bile bile kendi nefesimizi daraltırız biz. Eğer ümmetin dışında bir çatıda toplanırsak... ...daha küçük bir çatıda toplanacağımız için nefes yetmeyecek, oksijeni yeteri kadar alamayacağız biz. Yani İslam'ın verdiği oksijen göklerin oksijenidir. Şöyle bir şey yapsak hocam, diyelim ki bir bayram vaazındasınız... <gülüyor> bayram cemaatinin bayram namazı cemaatini tahmin edebilirsiniz. Yani kültürel farklılıklar, derinlikler, sığlıklar e, vesaire. Orada mesela ümmeti anlatmamız gerekse. Yani böyle bizi dinleyen bu konudaki bilgileri sınırlı insanlara ya ümmet önemli bir şeydir. Bunu nasıl anlatırız? Ee, ben cami vaazlarımda bu kelimeyi hiç kullanamadım hocam. Öyle mi? Çünkü ümmet deyince bir kısım insan Mekke'de yaşayan Araplar zannediyor bir defa. Evet. Hala bu düzeyde bir anlayış var. Ben ümmetin e, etrafında dönerek konuşurum bu tip konuları. Mesela ey müminler hepimiz Allah'ın kullarıyız. Evet. Hepimiz topraktan yaratıldık. Veda hutbesinin Hı -hı. üslubu bu. Evet. Hepimiz topraktan yaratıldık ve faniyiz burada. Fani olduğumuz yerde mülkün sahibi Allah'tır. Biz kiracı bile değiliz kontrat elimizde yok yani bir süresi belli olmayan bir kontratla biz burada duruyoruz. Dünyevi değerler için para için bu köy mantığı için bu şehir mantığı için birbirimizi yıpratamayız. Derilerimizle ilgilenemeyiz. Siyah ile beyaz ile hepimiz Allah dedik. Yani Allah kelimesinin etrafında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelimesinin etrafında toparlayıcı konuşmak daha kolay hocam. Daha kolay da hocam mesela Muhammed ümmetiyiz biz. Yani, değil mi? O, Allah, Muhammed ümmetiyiz diyebiliyorsunuz ama ümmet Muhammed diyemiyorsunuz. Ümmetiyiz, Muhammed ümmetiyiz demenin ne anlama geldiğini yani bir cami kürsüsünden anlatmak gerekmez mi? Bu mantıkla anlatabiliyorsunuz. Muhammed yani. ümmetiyiz hacca gideriz beraber. Evet. ...ramazanda hep beraber oruç tutarız... ...Afrika'da da oruç tutuluyor... ...hatta onların hurması yok... ...hurma gönderiyoruz Türkiye'den... ...iftarlık gönderiyoruz... ...böyle anlayabiliyor... ...eğer sizin bahsettiğiniz... ...bayram namazında konuşacaksanız... ...hatta cuma namazında... ...cuma, namazı da. Hatta ben, cuma namazında... Evet. ...cuma ile bayramın çok farkı yok... Evet. ...rakam büyüyor biraz ama... ...cuma ile bayram aynı... Evet. ...yani evet bilgi... ...şeyi bakımından, zemini bakımından... ...bayram belki daha karmaşık bir cemaati oluşturuyor o açıdan şey yaptım. Belki şunu da e, hocam yani ben bu hassasiyetinizi anlıyorum ama yani Muhammed ümmetinden yola çıkarak ya yani ümmet karşıtı e, bir birtakım fikirler Bunlarla karşılaşır bizim insanlarımız. Değil mi? Medyada mesela. Ama bunu siyaset kabul ediyor hocam. Yani medyada karşılaşır. Yani bu, bu buna da aldanmamak gerektiği anlatılabilir mi? Şimdi bir defa hocam siyaset e, bu işi etkiliyor. Belki son 10 senede bu camilerde konuşulabilir bir konu oldu. Evet. Ama 10 senesinden öncesinde Filistin Arapların sorunu Her Hala gerçi Arapların sorunu biliniyor da... Yani bu ümmeti Muhammed mefhumu biraz siyasi gibi duruyor. Evet. Bunu kürsüye taşıdığınız zaman bir siyasi hareketin adına konuşuyorsunuz oluyor. O da bir problem değil mi hocam? Problem tabii. tabii yani bir Müslüman problem. bir toplumdayız. Yani Muhammed Ümmet'i olmak bizim ana hedeflerimizden biri ama bunu konuşmakta zorlanıyoruz. Çünkü bir siyaset zemini araya girmiş değil mi? En... Yani yanlış girmiş evet. anlamında değil ama. Evet. Bu bir siyasi hareketi temsil ediyor. Peki ben sizin sorunuza karşı soru soruyorum. Buyurun. Siz bayram namazında teheccüdü ne kadar anlatabilirsiniz? Teheccüd anlatılır hocam yani. Teheccüd Kim, ne, ne diye anlatacaksınız hocam? Yani işte anlatılır yani. Teheccüd ya bir yani. Sonucunu düşünmeyecek misiniz? Yani, yani bir defa tarikat hocası olacaksınız siz. Bir tarikata ait konuyu anlatıyorsunuz. Teheccüdün tarikatla ne ilgisi var? Tabii. Yani tarikat erbabı bunu yapıyor diye. Yani şöyle denebilir mesela. Yani bizde bu genellikle sanki tarikat erbabının Mahsusmuş bir gibi. ibadeti gibi gözükür. Ama... Kur'an'ımız bize bunun yolunu açıyor. Resulullah Efendimiz bize bunun yolunu açıyor. Bunları da doğru bilmek lazım. Mesela doğru bilmek lazım ifadesinden sonra bazı şeyleri anlatmak sanki daha mümkün hale gelir. Yani ben illa ya yani ümmet anlatımında bir sorun var bunu kabul ediyorum. Ya yani Filistin meselesi mesela ya yani ümmetin bir sorunu gibi değil. Ya, sanki işte Arapların sorunu Türkiye gibi ülkelerde de biraz aşırı İslami şeyi olanların sorunu gibi algılanıyor. Bu da bir sorun ama. Bu bir e, sorun. Bu da bir sorun. Evet. Ya nasıl namazı o mesela. O zaman ümmeti tam kavramıyoruz değil mi? Aynı şeyi kıyafete getirelim. Evet. Yani şalvar, cübbe, e, sakal, sarık yani Yunus Emre'nin kıyafeti mi? Yoksa genel Müslüman kültürün kıyafeti mi? Şahu ki bunları siz ya bu dar pantolonlar uygun olmuyor Müslümanlar. Kıyafetimiz biraz daha abav, işte ocdadımızın kıyafetine benzesin deseniz kesinlikle bir tarikat mantığı veriyorsunuz. Tarikatçı görüntüsü hissettirdiğiniz zaman sanki bir kabaat işlemiş gibi bir kısmı saate bakmaya başlıyor. Bu konuşma ne zaman biter diye. <gülüyor> yani aynı şeyi bu bu konuda da geçerli. Ümmet ne zamandan beri Muhammed ismiyle bitişik bir kelime olduğu halde Aleyhisselatu vesselam yes, cennetteki kimliğimiz kapı numaramız ümmeti Muhammed kapısı olduğu halde konuşmayı bitirirken hepimiz Allah şefaatini nasibetin Efendimizin dediğin halde nasıl kalkıp ümmet kelimesini konuşamazsın e, diyoruz mesela cenazede ölüyü koyarken Bismillah ve ala milleti Resulillah denir. konurken. Yani burada da ümmet var. Tabii, evet. Ama cenazeyi konuş, cenazede bir konuşma yapacak olsanız. Ey müminler biz ümmeti Muhammed'iz. Ümmetten bir kişi kaybettik deseniz anlamsız oluyordu. Aşırı oluyor cenazede. Evet, evet. Cenazeyi koyarken uygun olan ala milleti Resulillah diye koyuyorsunuz. O, onun farkında değil koyan. Yani. Ya yani, da cemaat farkında şimdi değil. Şimdi ben şöyle bir not düşeyim konuşmamıza. Bayram namazında bunu ben... ...konuşmayı uygun, görmüyorumu... ...uygun olmadığından değil... ...karşımdaki kitleyi tanıyorum. Anlama, anlama zorluğu olur, zaten problem olur. Zaten bir yarım saat orada konuşacaksın... ...çetrefilli bir konu getirdiğin zaman... E, ...bir şey onun yerine... Evet. E, ...etrafta dolaşıp... ...bayramdan sonraki öğle namazına da gelelim... ...diyecek bir şey üretmem lazım benim. Evet. Yani ben... ...büyük bir zayiattan, selden... ...bir şey kurtarmaya çalışmalıyım ben. Yani... ...hatta... Konumuz dağılıyor gibi geliyor ama ben Hoca efendi kardeşlerimize yönelik bir şey söyleyeceğim. Genelde Hoca efendilerin giriş temposu yaklaşık olarak bir beş dakika sürer. Salavatlar, evet, evet. ayet okumalar, hadis okumalar. Ben bunu vakit saati kabul ediyorum. Toplam on beş dakika konuşacağım bir yerde beş dakika. Yani haydi bir salavatta, haydi bir salavatta. Dediğin zaman doğru bu salavat getirse herkes ecir kazanıyordu ama mesaj verme derdi olan için büyük vakit israfı bu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim ey müminler Allah bizi boşuna yaratmadı. Her dakikan hesabını vereceğiz desen belki evet. adam hayatını kurtaracak. Evet. Yani bizim e, böyle cilalamaya vaktimiz olmayacak kadar daraldı kürsülerdeki zaman limiti. Evet. Bu 20 sene önce böyleydi şimdi böyle bile değil artık. İnsanlar caminin bahçesinde bekliyorlar. Bekliyor. Camiye geliyor cep telefonuyla oynuyor koca koca yaşlı insanlar. <gülüyor> yani saniyeleri hesap etmedikçe bir mesaj verme kabiliyetin yok artık. Evet. Bu bakımdan e, söyledim. Cumadaydı hocam. Hutbe başladı. Yanındaki arkadaş telefonla hala şey yapıyor. <gülüyor> dedim hutbe başladı. <gülüyor> yani bilmiyorum ya hakikaten bu o da bir, o siz de girdiniz. Yani, Hadis değil, diyor şey ya, sus demek. Susmak Hocam ben Trabzon'da bir camide mecburen bir namaz kıldım. Ee, telefonu adamın çaldı. Evet. Bir defa bando gibi bir müzik çalıyor. Yani mü cuma namazı kılan bir adam o müzikten telefon zil sesi yapmaz. Ama bu telefon 2-3 defa çaldı. kendi telefon olduğunu anlayamadı önce. Hocam hutbe okunuyor. Kaldırdı telefonu, adi bir şekilde cevaplar verdi. Utanmıyor musun? Ben onu özet utanmıyor musun demedi. Daha adi şeyler söyledi. Karadenizlicesiyle Cuma'da olduğumu bilmiyor musun? Beni nasıl ararsın sen? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Diye bir 30 saniye kadar hakaret etti karşısındakine. Aynen. Ama ben iki saf öteden bunu dinledim. İmam durmak zorunda kaldı. Orada kavga var zannetti. ...hutbe evet. okuyordu imam... ...yani bu düzeydeki bir dinleyici kitlesine konuşuyoruz biz... Evet. ...yani sen telefonunu kapatmayı hatırlamıyorsun... ...karşındakinden cuma namazında olduğunu hatırlamasını istiyorsun... Evet. ...dolayısıyla bizim saniyelere dikkat ederek... ...beyin ameliyatının riskli olduğunu bilerek konuşmak zorundayız... ...hocalar evet. olarak evet. Evet. Yani ...ümmet bu açıdan hayati olduğu halde... Kürsülerin konusu değil henüz ne yazık ki. Evet. Hele son 5-6 senede çok siyasi bir konu haline geldi. E camide e, her siyaset anlayışından insan var. Ama evet. ümmetin içini dolduracak konular... ...Allah'ın kulları olduğumuzu, beşerden olduğumuzu... Ademin çocukları olarak yaşadığımızı, fani olduğumuzu... ...bu topraklar bugün bizim, yarın bizim olmayabilir... ...dün başkalarının olabilir... ...biz yarın yokuz bu dünyada... ...biri gelecek... ...benim binama başka isim verecek... ...mantığını... ...dolaylı olarak oturtabiliriz... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptı zaten... ...yani bu hadislere baktığımızda... ...her hadisi... ...ben sizin peygamberinizim... Ümmetiniz, ...ümmetimsiniz siz diye başlamıyor... ...ama bunun içini dolduruyor... ...on binlerce evet, hadis... Doğru, doğru. ...binlerce doğru. ayet bunun içini dolduruyor... ...evet... ...bu sebeple yani biz... ...Araplık konusunu... ...mesela bir camide ben... ...ya Müslümanlar, peygamberimiz Arap'tır... ...Araplar da bizim kardeşimizdir... ...diye başladığım zaman... ...yarı bir nefretle... ...gözler bana dönüyor. Allah. Çünkü araba karşı bir hassasiyet var. E bu Araplar bizi şu savaşta vurdu... ...bu savaşta vurdu... ...ya o dediğin Araplar... ...İngiliz'in kölesi miydi neydi belli değil. Yani... ...en azından sen en uçtaki... İbni Abbas'ı düşün Arap olarak. Yani Abdullah İbni Mesud'ü düşün. düşün. Ömer Ebu Bekir'i düşün. Ali'yi düşün. Osman'ı düşün. Yani Arap deyince niye o aklına Osman Ali gelmiyor da... ...İngiliz'e uşaklık etmiş seviyesiz iki tane bedevi geliyor aklına. O bedevi de Arap değil üstelik bedevi yani. E, e. Çöl insanı. Bunu düşündürtmeye vaktimiz yok üstadım. Aynen. Yani ümmet mefhumunda ümmetin içini dolduran kavramlar... ...daha kolay konuşuluyor... ...kulluk kavramımız... Evet. ...yani kulluk kavramımız... ...mesela aynı şeyi... E, ...teheccüd konuşmasında ben karşı tez gibi söyledim bunu... ...sakal konusunda söyledin... ...işte kıyafetimizin sünneti uygun olması konusunda... ...bunları tek tek konuştuğun zaman ürkütebiliyorsun... ...ama ey Müslümanlar... ...Peygamberimiz sünnetine uyuldukça büyüktür... ...gelin bu sünnete uyalım mefhumunu ciddi bir şekilde oturttunuz mu... Teheccüs sünnettir demeniz bir kelime oluyor bu sefer. Evet. İçini dolduruyorsunuz. Tıpkı iman meselesi gibi. Sahabe ne diyor mesela? Bize önce iman güçlülüğü kazandırdı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra bu Allah'ın emridir deyince hiçbir itiraz gelmedi. Evet. Önce şöyle bir alkolü bırakın bakalım. Alkolden uzak durun. Denmedi. Karılarınız tesettürlü olsun diye başlasaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...sert bir giriş yapmış olacaktı... ...Ebu Bekir'i belki bulacaktı ama Ömer'i bulamayacaktı... ...mesela evet... ...yani mesela tabi evet. bunlar... ...varsayım konuşuyoruz yani... Evet, evet. Ee, ...böyle yoksa farazi konuştuğumuz şeyler bunlar... ...Allah öyle muradesi öyle olurdu zaten... Evet. ...ama Efendimiz sallallahu ...bir Mekke dönemi yaşanıyor... ...yaşanıyor... Evet. ...iman tahkim ...yani mesela... ...herkes gençlere ben konuşunca... ...hayret ediyorlar ya... ...Peygamberimiz bile on üç sene namaz kılmadı mı... ...diyorlar... <gülüyor> <gülüyor> ...yani... ...hiç unutmuyorum... Ee, ...ben on beş yaşından sonra... ...bir on sene kılmasam olur... ...diyen gence hatırlıyorum... Allah Allah. ...yani niye... Ee, ...İslamiyetin... ...işte on birinci senesinde namaz geldi... ...işte <gülüyor> miraçla varsayarsak... ...on birinci senesinde... ...ezekat on beşinci senede geldi... ...tesettür on yedinci senede geldi... Şimdi bunların bir sebebi var ama önce e, hasır bile olsa e, kıyafet olarak üstüme atarım ben Allah için diyecek bir Allah sevgisi oturtuldu. Allah'a teslimiyet ruhu oturtuldu. Bunu baz alarak diyorum ki ümmeti direkt bir slogan olarak çıkardığımız zaman iki sorunla karşılaşıyoruz. Ee ne yapacağım ben şimdi ümmet için diyen bir... Hmm. yani. İstifam çıkıyor ortaya. Ben ümmet için ne yapacağım ki siyasetçi miyim ben? Evet. Diyen bir anlayış oluyor. İki, e, etnik yapımızı sanki yok edin diyen bir dinimiz varmış gibi bir mücadele süreci başlıyor. Bunların hepsini gidermek için... ...evet sen ümmetin için hiçbir şey yapamazsın. Yapamıyor olabilirsin, siyasetçi değilsin. Siyasetçi olsan bile elin kolun bağlı olabilir. olabilir. Ama... Namaza kalktığında Ya Rabbi bu ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. azizet bu ümmeti diye dua edebilirsin. Ümmetimizi mağfiret et diye dua edebilirsin. Dolayısıyla Afrika'nın evet, en ucundaki işte bu, Müslüman... Bu önemli hocam. Bence bu bunu yani sade insana e, ümmetle aidiyeti en azından bu dua çerçevesinde sürdürme. Yani o aidiyet... Yapacak çok şey var hemen. yani. Evet. Yapacak bir, en iyi yapacağımız şey negatif bir iş yapmayız ümmetimiz için. Evet. Negatif bir iş yapmayız. İkincisi ümmetimiz için dua ederiz. Hiçbir şey yapamadığımız zaman. Evet. Üçüncüsü de Somali'ye, Nijer'e yardım gönderirken Almanya'da bir Alman teşkilatı da gönderiyor Kızıl Evet. ...insanlık adına gönderiyorum diye... ...biz bu çıtayı yükseltir... ...ümmetimize, borcumuz adına göndeririz... ...sadakamız güçlenir... ...bir örnek zikredeyim hocam... ...dün e, bir 30 kadar öğrenci... ...bir üniversiteden ziyaretime geldi... ...işlerinde üç tane siyah... ...siyahi hmm. kardeşimiz var... E, ...ne kadardır Türkiye'desin dedim... ...biri dedi ki dört senedir dedi Türkiye'de... ...öbürü de sekiz senedir dedi... Hmm. ...ne yapıyorsun burada dedim... ...ben de uluslararası imam hatipte... ...imam hatip okudum dedi... Ee, şimdi de üniversite okuyorum diye bilgisayar okuyorum. Öbürüne sen ne yapıyorsun diye ben de üniversiteyi bitiriyorum bu sene dedi. Ee, baktım güzel Türkçe konuşuyorlar böyle, sempatik de tipleri. Ama tam siyah hocam. Yani hmm. zeytin gibi. Hmm. Dedim ki e, size bir soru sorabilir miyim bu kardeşlere konuşmamın alt yapısı yapacağım bunu dedim. Ee, bak güzel bir şekilde buyurun dediler. E, bu dört senedir Türkiye'desin, sekiz senedir Türkiye'desin. Siyah derili olmanla seni ayıplayan oldu mu? Hiç dedim. O dört yıllık olan dedi ki ben hiç karşılaşmadım dedi. E, hatta dedi o korkuyla geldim İstanbul'a ama dedi. O korkuyu atmasam da hiçbir şeyle karşılaşmadım. Allah Allah var falan dedi. Baktım bizim deyimlerimizi hmm, de öğrenmiş. Sekiz evet. e, yıllık olan dedi ki. Ben dedi ilk yıllarda çok karşılaştım dedi. Arkadaşı yeni herhalde dedi. Ama dedi e, şimdi bazen düşünüyorum da herhalde kendi aralarında gülüyorlardı başka bir şey için. Ben kompleks yaptım zannediyorum. Hmm. Çok da kesin değil ölçüm dedi. Hmm. Ama karşılaştığımı düşünüyorum dedi. E, dedim ki peki ayrılırken ülkenize gittiğinizde. Ee, size bunu anneniz soracak muhakkak ya da arkadaşlarınız diyecek e, beyaz İngiliz mi onlar filan diyecek ee, bir tanesi dedi ki e, ben cevabımı o 4 yıllık olan dedi ki ben cevabımı söyleyeyim dedi ben Bilal'dim onlar da bu Bekir'di diyeceğim dedi <gülüyor> çok hocam ben bir yarım saatlik konuşma yapacaktım gençleri yapamadım şeyim dağıldı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok sevindim Toplantı bitince de bir görüşmeyeceğiz mi dedim Adetim değil böyle herkese kucaklaşmıyorum O gençten başlayarak Şöyle bir kucaklaştık Baktım o da beni kucaklamak istiyormuş Meğer ki Hocam ümmet bu ya Bu, evet. bu ümmet Ben e, bir ben hat... Bilal olmak Ebu Ben olmak. Bilaldim Onlar Ebubekir'e olmak Evet Akıl edip öbür çocuğa sen ne düşünüyorsun diyemedim o sekiz yıllar. Keşke evet. deseydim. Onun da tıraşlamış olurduk evet, zihnindeki evet, yanlışları. Evet. Fakat halkımızın bunu bilmediğini, bu duyguyu bilmediğini örneklendiriyor. Bir örnek anlatacağım. Özellikle siyahi öğrencilerin olduğu bir toplantıya çağırdılar beni. Burada Baba Alem diye bir dernekleri var onların. Evet. O toplantıya çağırdılar beni. ...bir yüz kadar öğrenci... ...onlara da böyle bir giriş yapmak istedim... ...Türkiye'yi nasıl buldunuz... ...hatıralarınız var mı dedim... ...çok latif bir hatıra anlatlar ...müsaade ederseniz Essel. onu anlatayım... Ee, ...onlar da güzel Türkçe konuşuyor... ...Katü'de okuyorlarmış Trabzon'da... Hmm. ...bu üç arkadaş konuşuyorlar... ...ama o toplantıda bir yüz kişi varlar... Ee, ...size bir hatıramı anlatayım dedi... 2 ee, sene önce... ...bu dediğim de iki sene oluyor ama... ...dolayısıyla bir beş altı seneye yakın... ...olay herhalde bu... Ben dedi ee, arkadaşıma dedim ki bu mil, Trabzonlular hamsi diye bir şey yiyorlar. <gülüyor> Gidelim biz de yiyelim mi dedim dedi. Dört arkadaş birleştik hamsi yemeye gittik dedi. Bu hamsi bol olduğu zamanlar lokantalarda böyle işte lahmacun gibi mesela konu oluyor Trabzon'un <gülüyor> merkezinde. Husus insanlar gidip lokantada hamsi yiyorlar. <gülüyor> ee, şimdi oturduk dedi. Hamsi e, sipariş verdik dedi. Yan masamızdaki insanlar da sipariş verdiler. Bize e, gelince dört tane genç oturduk. E, şimdi bir tanesi demiş ki zehirlenir miyiz ya bundan demiş. O da demiş ki bismillah deyip başlayalım, bir şey olmaz demiş. Ondan sonra bir tanesi sesli bir şekilde bismillah deyip Hamsi'yi tutmuş, ağzına atmış. Yan masadan ...biri bunlara dikkatli bakmaya başlamış... ...bunlar çekinmişler bu adam... ...yani yanlış mı yedik hamsiyi mesela... ...yani evet. örf hatası mı yaptık diye... Ee, ...dönmüş o masadaki... Ula siz anlaymışsınız dilimizi demiş... Evet. ...Karadeniz'de açısıyla... Evet. ...o da biz talebeyiz... ...anlıyoruz demiş... ...ama bismillah dediniz demiş... ...dandan evet. sonra... Niye? Sakıncalı Şaşırdın mı? Yani sakıncalı mı Bismillah? Demiş bunlar. O zaman siz Müslümansınız demiş. Elhem okur musunuz? Demiş. Şimdi, bunlar şok geçirmişler. Evet. Siyahı Müslüman olmaz. Evet. Düşünmüş o gariban. Evet. Yani Akad Trabzon'un bir köyünden gelmiş. Evet, evet. Çok ciddi bir televizyon izleyicisi değilse, şuurlu bir televizyon izlemiyorsa işte siyah köle demek. Afrika'da Hristiyanlık misyonerlerin malzemesi demek düşünüyor herhalde zannediyorum. Ne olduğunu bilmiyorum tabii. Sonra e, bu kendi hamsilerini bırakmış o Trabzonlu. Bunları seyretmeye başlamış. <gülüyor> Sevdiniz mi bu hamsiyi demiş. E, sev, güzel demişler. Gitmiş bunlara biraz daha hamsi getirin demiş <gülüyor> lokantacıya. Onlara bir servis daha yapılmış. Yemeyip bunları seyretmiş. Bunlar de çekinmişler. Diyor ki biz çekindik diyor. Ne olacak sonra diyor. Hesabı ödeyip gidelim diye kalktık diyor. O da kalkmış. Vezniye peşlerine gitmiş. Aynen şu cümleyi söylemiş. Ha bunlar demiş. Hem siyah hem besmele biliyle. Para alma bunlardan demiş. Çıkarıp bir para daha vermiş. Bir daha geldiklerinde de bulara hamsi ver demiş. Ya bu Müslümanlık ne kadar büyüdü demiş. Siyahlar öyle Müslüman. Oldu çok latif bir evet, hatıra evet, evet, evet. E, bu yalnız işte sizin haklısınız bayram namazında Afrika'da bizim aynı babadan doğma çocuklarımız var kültürünü bayram namazında veremediğimizi gösteriyor evet, evet. yani bismillah'ı kendine mahsus kabul ediyor elham okuyabilir misin diyor belki böyle anlatmak lazım yani Afrika'da sizin gibi şimdi bayram namazı kılan insanlar... Babamızın orada da çocukları var. Çocukları var, var simsiyah, böyle gözleri parlayan, yavruları var falan diye değil ben mi? Ben size bir soru sorayım Ahmet Üstadım. Adem babayı ne kadar anlatabiliriz? Yani biz Adem'in çocuğuyuz. Şuuru ne kadar kaldı ki bizde? Evet, evet. Bunları yenilemek lazım demek ki, hocam yani onu bunu anlıyoruz. Şimdi Tabii. deminden beri konuştuğumuzdan ciddi bir bilgi noksanlığı var. İnternet biliyoruz ama hala topraktan yaratılmış bir babanın çocuğu olduğumuz şuuru evet, oturmadı ne. Oturmadım. Bizden önceki nesilde daha ciddiydi belki evet. de bu. Hani Resulullah bizim neyimiz olur. Sen. Hazreti Adem bizim neyimiz olur. Evet. Hazreti İbrahim bizim neyimiz olur değil mi? Bunları yani belki yeniden bir Elif okur gibi. Ben başıma geleni anlatayım hocam. Bir konuşmaya Havva'nın kızları olarak başladım. Evet. Hanımlara konuşuyordum. Havva'nın kızları ise selamun aleyküm diyorum dedim. Çıkınca bir, bir saat kadar konuşmuştum. Hanımefendi yanıma yanaştı. Gözleri yaştı. Dedi ki ya hocam Allah sizden razı olsun dedi. İlk dediğinizde. Vakfınızın adı Havva diye zannetmiştim ben dedi. Ya bildiğim halde ben hiç dikkat çekmemişim. Annemiz Havva'ymış bizim dedi. Evet. Ve en az 40 yaşlarındaydı bu hanımefendi. Yani biliyor herkes Adem'den e, Havva'dan yaratıldığımızı. Ama hayat realitesinde yeri yok bunun artık. Evet, evet. Yani benim babamla Biri, birinç, başlıyor hayat. Bilinç şuur dünyamızın dışına İtilir. itilmiş bunlar. Çünkü Adem'i hatırlamak toprağı hatırlamak oluyor. Evet. Toprağı hatırlayınca da aslını hatırlıyorsun, şımaramıyorsun. Evet. İblis Allah'ı unutturmadan önce toprak mefhumunu unutturuyor bize. Toprak asıllı olduğumuzu unutturuyor. Evet. Bu... ...bizim sıkıntımız işte yani... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... başlarken nasıl başlıyor... ...hepiniz Adem'densiniz... ...Adem'de değil mi? topraktandır... Değil mi? ...tarağın dişleri gibi eşitsiniz... ...veda hutbesini... ...veda hutbesi hocam yani son konuşmasını yapıyor... Evet, evet. ...evet ondan sonra konuştu ama... ...ümmet olarak son konuşmasını evet. yapıyor... ...son defa ümmetini bir arada görüyor... Evet. ...bu çok mühim hocam... ...onun için daha önce de biz konuşmuştuk... ...burada zannediyorum... ...veda hutbesini cümle cümle... Oturup ders yapmak lazım. Siyasete oradan başlamak lazım. Sosyolojiye de oradan başlamak lazım. Ümmetten hocam süremiz bitiyor. Ümmetten başladık. <gülüyor> ümmet, Adem aleyhisselam. Ümmet, bakayım. cemaat, tarikat vesaire ilişkilerini konuşalım dedik. Buralara geldik. Ama son tespitleriniz çok önemli. Veda hutbesini tam idrak edebilirsek onun dersini yapabilirsek herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le alakamızı da yeniden diriltiriz asıl aidiyetin değil mi o aidiyet o hocam olduğu... babamızı bulsak nüfus kağıdını çıkaracağız biz <gülüyor> yani babamızın evet. şuuruna ermemiz lazım çünkü o bizi toprağa götürüyor. Evet. Faniliğe götürüyor. Cennet özlemine götürüyor. Evet. Cennet evet. özlemine götürüyor. Evet. Öbür babayı unutunca Mülk burası gibi duruyor. Bu sefer dünya put başlayıp hep dünyada bitiyor. Dünyada bitiyor gibi oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Ümmeti konuşmaya devam ederiz. Aslında o başlangıçta evet. açtığımız e, paragrafı inşallah yeniden konuşuruz değerli dinleyiciler. Nurettin Yıldız hocamla beraberdik. Ben Deniz Ahmet Taşketilen İslam'dan hayata ölçüler programı çerçevesinde ümmet aidiyetini ona bağlılığın nasıl diri hale gelebileceğini bunları görüşmüş olduk devam edeceğiz hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun